ve Dereceleri Cehennem, dağla azab olan ateşin ismi aletidir ve müennestir. Arapça, cehnam kelimesinden me'huz, alınma. Bu da cehimden müştaktır yani türemiştir. Cehim, galiz ve müstekreh olmak. Cehnam, dibi görünmez, derin kuyu demektir. Kitap, sünnet ve ümmetin alimlerinin ittifakıyla sabittir. Buna iman vaciptir. Bundan mura ise yedi tabakanın hepsinin bulunduğu azap yeridir. En yükseği cehennem olup, en aşağısı lezadır. Sonra kutame, sair, sakar, cahim ve haviyedir. Cehennemin en üstüyle en aşağısının arası 705 senedir. Bu nisbi olarak da düşünülebilir. İman manevi bir cennetin çekirdeğini kalbinde taşıyor. Küfür dahi manevi bir cehennemin tohumunu saklıyor.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 ...onu içine atacaktır. Halbuki kafir... ...cehennemi inkar ile... ...nihayetsiz izzet ve gayret ve celal sahibi... ...ve gayet büyük ve nihayetsiz... ...kadir bir zatı tekzip... ...ve isna'da aç ediyor. Yalancılıkla ve ile ittiham ediyor. İzzetine şiddetle dokunuyor. Gayretine dehşetle dokunduruyor. Celaline, asiyane erişiyor. Elbette farz-ı muhal olarak... ...cehennemin hiçbir sebebi vücudu bulunmazsa da... ...şu derece tekzip... Ve isnad-ı acz eden küfür için bir cehennem halk edilecek, o kafir içine atılacaktır. Cenab-ı Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Şeksiz şüphesiz onların hepsine vaad olunan yer cehennemdir. Onun yedi kapısı, onlardan her kapının onlara ayrılmış birer nasibi vardır. Cehennem bu ayet iceliyle de beyan buyurulduğu gibi yedi tabakadır. Her tabakanın azabı birbirine uymaz. Her birinin azabı Diğerinden daha şiddetlidir. Herkesin küfrüne, günahına göre bu yedi tabakada yeri vardır. Onun işlediği günaha göre kendisine azap verilir. Ayette sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere o ilk oraya, cehenneme uğrayacaktır. Bu Rabbin üzerine kat'i olarak aldığı, kaza ettiği bir şeydir. Sonra takvaya erenleri kurtaracağız. Zalimleri ise orada dizüstü düşmüş bir halde bırakacağız. Cehennemin vasfı hususunda birçok ayet ve hadis-i şerifler varid olmuştur. Yani cehennem ehlinin büyüklüğü ve cehennemin derinliği. Gerek müsbet gerek menfi olarak ahiret ve cehennem inancı her dinde mevcuttur. Her dinde mükafat ve mücazat fikri vardır. Cennet ve cehennem hakikati bu fikrin müşahhas şekilde ifadesidir. Zira din insanlar içindir. Mükafat ve mücazat ise insanın hamurunda var olan bir histir. İnsan gönlünden bu işleri kazıyıp atmak mümkün değildir. Kudret eli insanı hazzı sever ve elemden kaçar tiynette yaratmıştır. Mükafat insandaki hazzı arama meylinin, mücazat da elemden kaçma yaratılışının cevabıdır. Kaldı ki dindarların yüksek tabakaları dini vazifelerini yerine getirirken asla mükafat ve mücazat kaygısı içinde değildirler. Yüksek seviyeli bir dindar için iyilik ve adalet Allah'ın emridir. Bunu yerine getirmek ise sırf kulun halıkına kulluk vazifesidir. Zulüm ve kötülükte Allah'ın yasak ettiği hareketlerdir. Bunlardan kaçınmak da yine kulluk vazifesidir. Yüksek seviyeli bir dindar zahit ve müttakidir. İbadetlerini sırf livecillah yapar. Kıldığı namazın tuttuğu orucun verdiği sadakanın mükafatını beklemez ve bunu aklına getirmez. Fakat bu zühd ve tatvağa derecesi herkesten beklenemez. Dindarların kalabalık kitlesini teşkil eden halk tabakaları için mücazat ve mükafat fikri zaruridir. Çünkü bu fikir yaratılışta mevcut derin bir his halinde insanın hamurunda vardır. İnsan çiğnet ve tabiatı itibariyle mükafata meyleder ve mücazattan kaçar. Dindeki cennet ve cehennem insan insanoğlunun bu fıtri yapısına cevap verir cennet ve cehennem. şecere i hılgattan ebede doğru uzanıp giden iki daldan tezahür eden iki semeredir. Ve kainatın teselsülen gelmekte olan silsilelerinin iki neticesidir. Ve ebede doğru akıp giden kainat seylenin iki mahzeni ve iki havuzudur. Evet. Cenab-ı Hak gayrimütenahi hikmetler için bu alemi imtihanı sahne yaptı. Yine sonsuz hikmetler için tagayyürata, tahvulata, inkılaplara, mahal olmasını irade etti. Ve yine sonsuz gayeler için hayrı ile şerri, nef ile zararı, hüsn ile kupu, hülasa iyilik ve kötülüğü karışık bir şekilde cennet ve cehenneme tohum olmak üzere kainatın şu mezraasına serpti. Evet madem ki bu alem nevi beşerin imtihan meydanıdır ve müsabaka yeridir. İyilikle kötülüğün birbirinden tefrik edilemeyecek derecede muhtelik ve karışık olmaları lazımdır ki ...insanların dereceleri tezahür etsin. İmtihan ve tecrübe zamanları... ...bittikten sonra... ...kötü insanlar... ...ve'mtazul yevme eyyühe'l mücrimun... ey mücrimler... ...bir tarafa çekiliniz... ...diye olan tüy ürpertici... ...saika vari... ...şiddetli emri ilahiye... ...maruz kalacakları gibi... ...iyi insanlarda... ...fethuluha halidin... ...daimi kalmak üzere cennete giriniz... ...diye olan... ...Cenab-ı Hakkın mü'imane... ...şefikane... Lütufkârâne emirlerine masal olacaklardır. İnsanlar bu iki kısma ayrıldıktan sonra, kainatta tasfiye ameliyatına uğrayacak. Kötülüğü, şerri, zararı tevrid eden maddelerin bir tarafa çekilmesiyle cehennemin, iyiliği, hayrı, nef'i doğuran maddelerin de diğer tarafa çekilmesiyle cennetin teçhizatları ikmal edilecektir. Cehennem azabı. Cehennemin azabı herkesin dünyada irtikab ettikleri günah bisbetinde olacaktır. Hadiste kıyamet gününde insanların en çetin azap çekecek olanı peygamber öldüren kimse yahut da bir peygamberin öldürdüğü kimse veya heykel yapan ressamdır buyurmuşlardır. Hadiste her kim sarhoş olarak ölürse muhakkak o cehennemin ortasındaki sekran adı verilen çukura sarhoş olarak gönderilir buyurulmuştur. Hadiste şüphesiz cehennemde simsiyah, karanlık ve iğrenç kokulu bir azap denizi var ki Allah'ın ihsan buyurduğu rızkı yiyip de ondan başkasına yani put ve benzeri şeylere ibadet eden ve amelleriyle halka müraillik eden kimseleri Allah Teala o denizde boğarak azap edecek buyurulmuştur. Hadiste muhakkak cehennemde şiddetli alevlenmesinden yahut kafirleri süratle yakalamasından dolayı hep vep denilen bir kuyu var ki her bir zorbayı orada iskan ettirmek Allah'a vaciptir buyurulmuştur. Hadiste cehennemde öyle bir vadi var ki orasının şiddetinden ateş her gün 400 kere Allah'a sığınır buyurmuştur. Kendisine ya Resulallah oraya kim girecektir? Resulullah amelleriyle riyakarlık eden seslerini halkı beğendirmek için Okuyan hafızlar ve okuyuculardır. Allah'a en çok öfkelendiren okuyucular, yani dünya malı ve mevkii için ...zaruretsiz hükümdarları ziyaret edenler orada dal kavukluk yapanlardır buyurmuştur. Ayette onlar yalnız o sözleri söylemekle kalmadılar. Bir akis o saati yani kıyameti de yalan saydılar. Biz o saati tekzib edenlere öyle çılgın bir ateş hazırladık ki o. ...kendilerini uzak bir yerden... ...gördüğü zaman, onlar bunun o... ...müthiş gazaplanışını ve uğurtusunu... ...duyacaklardır. Elleri boyunlarına bağlı olarak... ...onun en dar yerine... ...atıldıkları vakit, orada... ...yetiş, ey helak... ...yetiş diye bağırırlar. Amdolsun ki... ...biz yere en yakın olan göğü... ...kandillerle donattık. Bunları şeytanlara da atış taneleri yaptık. Ve onlara çılgın ateş cehennem azabı hazırladık ahirette. Rablerine küfredenler içinde böyle cehennem azabı vardır. O ne kötü dönüştür. Onun içine atıldıkları zaman onun kaynar halindeki kötü sesini işitirler ve işittiler. Öfkesinden hemen hemen çatlayacak gibi olur o. Onlardan her güruh içine atıldıkça kendilerine bekçileri sordular veya sorarlar. Size bu azab ile Korkutan bir peygamber gelmedi mi? Onlar evet derler veya dediler. Gerçek bize bu azapla korkutan peygamber gelmiştir. Fakat biz onları yalan saydık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Bu azaba düçar olanlar ise öldükten sonra dirilmeyi, ahirette hesaba çekilmeyi inkar eden kimselerin azap görecekleri yerin adı Sair'dir bir de muhtelif günahların sebep olduğu azabı çekmek için o günah sahipleri Sakar adındaki cehennem tabakasına atılırlar buraya atılıp azap görecekler hakkında Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki her nefis kazandığı şey mukabilinde bir rehindir Allah katında müsuldür ateşle muahize olunacaktır ancak sağcılar müminler böyle değil çünkü onlar taatle kendilerini kurtarmışlardır onlar cennettedirler, soruştururlar. Günahkarlarına hallerini, sizi cehenneme sokan nedir? Günahkarlar derler veya dediler. Biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik. Biz de batıla dalanlarla beraber dalardık. Ceza ve hesap gününü de yalan sayardık. Nihayet bize ölüm gelip çattı. Hülasa, öldükten sonra tekrar dirilip mahşer yerine gelen beden ile ruhtur. Orada ve daha sonra cehennemde azap görecek olan da ruh ile bedendir. Çünkü dünyada küfreden, günah işleyen, Allah'a isyan eden beden ile ruh idi. Dünyada iken iman edip ibadeti taatta bulunan beden ile ruh olduğu için kabirde, mahşerde, cennette türlü türlü nimetlerle mükafata, mükafatlanan da beden ile ruhtur. Yani ahiret aleminde görülecek ceza, azap yalnız ruha ait olmayacak. Nitekim görülecek olan mükafat da yalnız ruha verilmeyecektir. Cehennemin dehşeti konusunda İbn Abbas an ayetini tefsirde cehennemin hararetinin son dereceye varması demek ve yelq ethama günahının cezasını bulur ayetini de ceza olarak açıklar. Cehennem nerededir? Cehennemin yeri bazı rivayatla Tahtel arz yeraltı denilmiştir. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi küre-i arz hareket seviyesiyle ileride mecmai haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Cehennem ise arzın o medar seviyesi altındadır demektir. Görünmemeleri ve hissedilmemeleri perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. Küre-i arzın seyahat ettiği mesafeyi azimede pek çok mahlukat var ki nursuz oldukları için görünmezler. Kamer nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi nursuz çok küreler, mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz. Cehennem ikidir. Biri sonra, biri kübradır. İleride sonra küçük olanı kübra'ya, büyük olanına inkılap edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi ileride ondan bir menzil olur. Cehennemin soğuğu yerin altında, yani merkezindedir. Kürenin altı merkezidir. İlmi tabakatul arzca malumdur ki, ekseriye her 33 metre hafriyatta bir dereceyi hararet tezayüt eder. Demek merkeze kadar nisfı kotur arz, yerin yarı çapı küsur kilometre olduğundan 200 bin dereceyi harareti cami, yani 200 defa ateşe dünyeviden den şiddet ve rivayet hadise muafık bir ateş bulunuyor. Şu cehennem sure- cehennemi kübra'ya ait çok vezaifi dünyada ve âlem-i berzahta görmüş ve ehadislerle işaret edilmiştir. Âlem-i ahirette kürey arz nasıl ki sekenesini medar senevisindeki meydana haşre döker, öyle de içindeki cehennem sure-i dahi cehennemi kübra'ya emri ilahi ile teslim eder. Bir fatır Hakim ki dağ gibi koca bir ağacı, tırnak gibi bir çekirdekte saklar. Elbette o Zat-ı kudret ve hikmetinden uzak değildir ki küreyi arzın kalbindeki cehennemi sura çekirdeğinde cehennemi kübrayı saklasın. El-Küfür ve asi müminlerin durumu. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere kafirler, yani Allah'ı bile bile inkar edenler cehennemde ebedi ...ve daimi olarak kalacaklardır. Ayette küfredenler... ...gerek ehli kitaptan olsun... ...gerek müşriklerden... ...muhakkak cehennem ateşindedirler. Orada ebedi kalacaklardır. Onlar... ...bütün yaratıkların... ...en şerlisidirler. Kafirler kıyamet günü... ...cehenneme gidecekler. Orada ebedi kalacaklardır. Diğer bir mana ile küfür... ...hulude yani ebediliğe sebep olmak itibarıyla ...aynı ateş hükmündedir. Bir de denilmiştir ki... ...onların bulundukları küfür ve measi... ...hali hakikatta aynı ile ateştir. Bu neşette... ...Arah suretinde zuhur etse de... ...neşet-i yani son yaratılışta... ...o suretten çıkar. Hakiki sureti ile ateş olarak zuhur eder. Bu iki manaca onlar... ...dünyada cehennem ateşinin içindedirler... Ahirette de onda muhallet, ebedi olarak kalacaklardır demek olur. Şendan kafir, az bir ömürde bir günah işlemiş. Fakat o günah içinde nihayetsiz bir cinayet var. Çünkü küfür bütün kainatı tahkirdir, kıymetlerini tenzil etmektir. Ve bütün masluatın vahtaniyete şehadetlerini tekziptir. Ve mevcudat aynelerinde cilveleri görünen esma-i ilahiye-i onun için mevcudatın hakkını kafirden almak üzere mevcudatın sultanı olan Kahhar-ı kafirleri ebedi cehenneme atması aynı hak ve adalettir. Çünkü nihayetsiz cinayet nihayetsiz azabı ister. Bediüzzaman Hazretleri bunun adalet cihetini ise şöyle izah etmektedir. Sual, kısa bir zamandaki küfre mukabil, hadsiz bir zaman cehennemde hapis nasıl adalet olur el cevap sene 365 gün hesabıyla bir dakikada katil 7 milyon 884 bin dakika hapis iktizası kanunu adalet iken bir dakika küfür bin katil hükmünde olduğundan 20 sene ömrünü küfürle geçiren ve küfür ile ölen bir adam kanunu adaletle 57 trilyon 201 milyar. 200 milyon sene beşerin kanun adaletiyle hapse müslaht olur. Elbette halidine fiha ebeda adalet ilahi ile vecihi muvafakati bundan anlaşılıyor? Birbirinden gayet uzak iki adedin sırrı münasebeti şudur ki katil ve küfür tahrip ve tecavüz olduğu için gayre tesirat yapar. Bir dakikada katil laakal zahiri adete göre 15 sene maktulün hayatını selveder onun yerine hapse girer. Bir dakika küfür, bin bir esma-i ilahi inkar ve nukuşlarını tezyif ve kainatın hukukuna tecavüz ve kemalatını inkar ve hassiz delail-i bahtaniyeti tekzip ve şahadetlerini reddetmek olduğundan kafiri binler seneden ziyade esfel-i safiline atar, halidine de hapseder. Ebedi ceza, hikmete muvafık olmakla bunun merhamet ve şefkat-ı ilahiye ile olan münasebetine gelince, o kafir hakkında iki ihtimal var. O kafir ya Adem'e yokluğa gidecektir veya daimi bir azab içinde mevcut kalacaktır. Vücudun velev cehennem de olsun, Adem'den yokluktan daha hayırlı olduğu vicdani bir hükümdür. Zira Adem şerri mahs olduğu gibi bütün musibet ve masiyetlerinde merciidir. Vücut ise velev cehennemde olsa hayır mahastır. Mahaza kafirin meskeni cehennemdir ve ebedi olarak orada kalacaktır. Fakat kafir kendi ameliyle bu durumu kesbi istihkak etmiş ise de amelinin cezasını çektikten sonra ateş ile bir nevi ülfet peydah eder ve evvelki şiddetlerden azade olur. O kafirlerin dünyada yaptıkları amal-ı hayriyelerine mükafeten şu merhamet ilahiyeye mazhar olduklarına dair işarat hadisiyle vardır. Maaza. Cinayetin lekesini izale veya hacaletini takfif veyahut icra-i adalete ihtiyaç için cezayı hüsn rıza ile kabul etmek ruhun fıtri olan şehnidir. Evet dünyada çok namus sahipleri cinayetlerin hicabından kurtulmak için kendilerine cezanın tatbikini istemişlerdir. Ve isteyenler de vardır. Öyle ki bu inkarı bir lahza bile olsa, kafirin her küfrü ve her lahza küfrü bir seyyiye ebediyedir. Ebedi bir günahtır. Peygamberimiz şöyle buyurur. Cennet halkı cennete, cehennem halkı da cehenneme vardıkları zaman ölüm getirilerek ta cennet ile cehennem arasında durdurulur. Sonra boğazlanır. Daha sonra da bir münadi, ey cennet ahalisi artık ölüm yoktur ve ey cehennem ahalisi artık size de ölüm yoktur diye nida eder. Bunun üzerine cennet ahalisinin sevinci bir ferah eklenerek artar. Diğer hadiste, eğer bir kimse sevincinden ölmeseydi muhakkak o gün sevincinden cennet halkı ölürdü. Herhangi bir kimse de üzüntüsünden ölmüş olsaydı muhakkak o gün Üzüntüsünden cehennem halkı ölürdü. Şeyh Muhyiddin İbn Arabi'nin Fütuhatul Mekkiyye'deki ibaresi şöyledir. Biriniz ki, cehenneme girdikleri zaman üzerlerine cehennemin kapıları öyle bir kapanışla kapatılır ki, ondan sonra sonsuz ebedlerde, sonsuz zamanlarda bir daha açılma yoktur. Cehennemden cehennem ehlinin çıkacağı anlaşılarak, Gelen her şeyden murad içerisinde müminlerin, asilerin bulunduğu en üst tabakasıdır. Müminlerin asileri şefaatle oradan çıkarlar. Hasılı, küfür üzerine ölen bir kafir ebedi bir ölü, ölüm ile yaşayacak olursa, o gayri mütenahi ömrünü behemal küfür ile geçireceği şüphesizdir. Çünkü kafirin cevheri ruhu bozulmuştur. Bu itibarla o bozulmuş olan kalbin gayri mütenahi bir cinayete istidadı vardır. Aley ebedi cezası adalete muhalef değildir. O kafirin masiyeti mütenahi bir zamanda ise de gayri mütenahi olan umum kainatın vaktaniyeti olan şahadetlerine gayri mütenahi bir cinayettir. Küfür, gayri mütenahi nimetlere küfran olduğundan gayri mütenahi bir cinayettir. Küfür gayri mütenahi olan zat ve sıfat-ı cinayettir. İnsanın vicdanı zahiren mütenahi ise de o batinen ebede bakıyor ve ebedi istiyor. Bu itibarla gayri mütenahi hükmünde olan o vicdan küfür ile mülevves olarak mahvolur gider. Zıt zıdına muanit ise de çok hususlarda mümasil olur. Binaenaleyh iman Lezaize i ebediyeyi, ebedi lezzetleri ismar ettiği, netice verdiği gibi, küfür de âlam-ı elimeyi, elemli acıları ve ebediyeyi ahirette intaj etmesi şehnindendir. gayr mütenahi olan bir ceza, gayr mütenahi bir cinayete karşı aynı adalettir. Hadis-i şerifte, iman ehlinden asi olanların cehennemde en uzun kalanları, Cehennemde dünya yaratıldığından beri yıkılıncaya kadar geçen zaman kalacak ki o da 7000 bin senedir buyurulmuştur. Bu da yıldızların seyirlerinin miktarı bilen müneccimlerin görüşüne göre gezegenlerin sayısı kadardır. Gezegenlerden her biri için bir sene vardır. Alimlerin bazıları dünyanın ömrü burçların sayısına göre 12 bin senedir demişlerdir. Diğer bazıları da dünyanın ömrü gökyüzündeki feleğin derecelerinin sayısı ve her derece için bin sene olmak üzere 366 bin senedir demişlerdir. Bazı keşif erbabı da dünyanın ömrü 366 bin çarpı 366 bini birbirleriyle çarpmak, çarpmaktan hasıl olan miktardır. O miktardan ne bir gün fazla ne de bir gün eksik olmaz demişlerdir. Yani 129 milyar 600 milyon senedir. En iyisini yüce ve münezzeh olan Allah bilir. Cehennem mahluk mudur? Cennet ve cehennem ehli sünnete göre yaratılmışlardır. Cennet yüksektedir, cehennem alçaktadır. Mu'tezile'ye göre yaratılmamışlardır. Yaratılmış olduklarına delil ise şu ayetlerdir. İnkar edenler için hazırlanmış ateşten sakının ayeti. Ve ey Adem doğrusu bu senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa baht olursun. Doğrusu cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Orada ne susarsın ne de güneşin sıcağında kalırsın dedik. Ayetleri de cehennemin var ve el an hazır olduğunu bildirmektedirler. Ayette mazi yani geçmiş sığa ve çekimiyle zikredilen u'iddet kelimesi cehennemin el an mahluk ve mevcut olup ehli itizalin bil ahare vücuda geleceğine zehapları gibi olmadığına işarettir. Bir hadise göre cehennem matvi yani bükülmüştür. Yani tam açık ve açılmış değildir. Demek cehennemin bir yumurta gibi arzın merkezinde mevcut, ve bil ahare tezahür edeceği mümkünattandır. Cehennemin şimdi mevcut olmadığına mutezileleleri sevk eden bu hadis olsa gerektir. Oysa birçok hadislerde ve mezkur olduğu üzere ayette de cehennemin el an mevcut olduğu ifade edilmektedir. Fetret ehlinin ve peygamberden uzakta bulunanların durumu. Fetret, vahiy ve semavi hükümlerin sükun zamanı olduğu için iki peygamber zişan devirleri arasındaki zaman, fukahaca İsa aleyhisselam ile resul Ekrem aleyhisselatü vesselam arasındaki zaman kastedilir. Bu 600 yüz küsur sene zarfında gelip geçenlere ehli fetret denilir. İmanı terk edenler mahza ihtiyarı sefih ile farz-ı ihlal eylemiş olduklarından azab-ı elime müstahak olurlar. Ama böyle bir davet ve ihbar tahakkuk etmedikçe Allah Teala'nın imanla emri malum olmaz ki tariki azaba istihkakıyla hüküm tertip eylesin. Muktezai hakkı insaf budur. Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız. Nazm-ı Celili gibi Ayat-ı Furkaniye'de buna delalet eder. Mesleki i̇yet karib olan vücubu akliyeye zehapla, bazı ey hanefiyemiz, ayet-i meskuredeki Resulü akla da şami kılmak, nefi olunan tazibi, azabı dünyeviden ibaret olmak ile tevhire kıyam eylemişlerse de, şamil olmadığı aşikardır. Çünkü tahmin ve tahsisi karine-i ile olabilir. İmam-ı Azam Efendimizin la uzre li ahad fi el cehl lima yara halq as ve yar göklerin yaratılışını gören için kendi halık ve yaratıcısını bilmemede hiçbir kimse için bir özür yoktur da olmaz kavilleri İmamı İbnül Hümam gibi ecelli alamın tahrirleri üzere tahakkuku bir ised ve usulü davet haline mahmuldür ve lev lem yab'asillahu rasulan lawajada alal halki marifetuhu tala bi ukulihim Eğer Allah hiçbir peygamber göndermeseydi ki insanlara akıllarıyla yaratıcılarını bilmek vacip olur gerekirdi. Kelamları da marifetullahın şiddetini, vuzuhunu tasvir sadedinde vücubu istihsani iradesiyle müevveldir ve fıtrat-ı sahiha'nın vücud-ı rabbani'ye şehadeti o kadar vâzıhtır ki resul gelmemiş olsa bile yine halâik marifeti ilahiyeyi tahsil ve hakkı şükrünü ifa ile mün'im hakikiyi tebcil etmeli idiler demektir. Kaldı ki ferîkun fi'l cenneti ve ferîkun fis Bir kısım cennette, bir kısım cehennemde Mantuk-i Celili iktizasında azabı nara layık olmayanlar ehli cennet olmak lazım gelir. Bu halde Siti İslam'dan bir haber olan müşrikler işrak hususunda mazur olmalarına binaen cümlesinin cennete girmesi lazım gelmez mi denirse makamı cevapta hayır cümlesi girmeyecek deriz. Çünkü ahadis ve asar-ı sahihanın delalet eylediği üzere zaman fetrette ve yasiyeti İslam'a vasıl olmayan kıtaat-ı meçhulenin birinde bulunup tevhid-i bariye akıl erdirememiş olanlar yahmı kıyamette ya Rab! bizler enbiya-i izam vasıtasıyla dini hakka davet edilmiş olsaydık iman ederdik diyecekleri cihetle emri hakla imtihan olacaklardır. Şöyle ki hakkın davetine icabet ve emrine itaat ve imtisal iddiasında bulunmaları üzere onlara hitaben eğer sözünüzde sadık iseniz şu karşınızdaki ateşe giriniz denecek ve ekserisi imtina edeceği cihetle der akab zebaniler onları nar-ı cahime cehennem ateşine ithal eyleyeceklerdir. Yalnız bir isetenebiye ittila ke kesb eylemiş olsa idi fil hakika iman edeceği ilme ezeliye de sabit olanlar işitecekleri lezzeti hitapla neşeyap olarak hemen kendilerini meskur ateşe atacaklar. Ateş ise haklarında nâr ı İbrahim Aleyhisselam gibi berdu selam olarak mezburları ihraç etmeyecektir. Şimdi bunlar emir ilahi imtisaliyle sıtkı müdde âları enzar halayıkta tebeyyün etmekle mesubahat ebediyye ve tavâifi ehli iman gibi Dahili cennâd aleyh... ...olacaklardır. Zamanı... ...fetrette bulunan ecdad-ı kiram... ...Haziret-i Resûl aleyhissalâtu vesselamın ...şu imtihan dehşetini... ...şanda... ...sair erbab-ı kerem... ...ve insafla beraber... ...saadet-i ezeliyelerini... ...ibraza muvaffak buyuracakları... ...tayakkun gerde-i... ...esma emasili urfa'dır. Amma madeni güher... Füyüzat-ı Aver, Habibi Halk ve şefii Halk olan Ebeveyn-i Kerime'in Ceddi Alileri bulunan Abdülmuttalip Hazretleri gibi Zaten Ehli Tevhid ve Marifet oldukları cihetle Azade-i külfet imtihan Ve duhul Cennette Cennette Hemni'an, Asfiyayı Rahman olacakları Meczumu Ulül İrfan Ve müslüm ihtiram İhtiram Sim-i Erbab-ı İz'an'dır. İmam-ı Azam'ın ibare i Meşhuresi bu hakikata mübain ve değildir. Böyle büyüyecek bir imtihan da yakayı kurtarabilmek ne kadar düşvar olduğu vareste tezekkürdür. Şimdi, şimdi, bir iseti Enbiya'nın ibadullah hakkında ne büyük lütuf ve inayet olduğu bundan da zahir nümayan mı olur ki, vaktiyle davet Enbiya'ya icabet eylemiş bulunan Süedâ-i Muvahhidîn'in, İş bu belayı intihandan rehayat olacaklardır. İfadatı salifemize, yani geçmiş sözlerimize delalet eden ehadisi şerifenin biri şudur. Erba'atun, ve recülün ahmakun, ve recülün heremen, ve recülün mate fi fetretin, ila enkale, ve emmen lezî mate fi fetretin, feyekûlu Rabbi, ma atâni leke Resûlün, feyekûzû mevasikahum li yuti'ahu fayursila alayhim an udkhilun nara faman dakhalaha kanat alayhi bardan wa salaman bakileri de kitab-ı ahadisi edenlere ez cümle ve mevahibi ledinniye şerhine müracaat edenlere tuşhi de olmaz etfal-i yani kafir çocuklara haklarında da bu yolda bir imtihanın sir-numa olacağı mervidir. Ancak esah olan onların istihkaklarına binaen değil, huddam olmak üzere cennet-i âlâya duhun ile mütenaim olmalarıdır. Ama evlad-ı müminin hükmü şer'ide mümin olup bil-icma dahili cennet yerin olacaklardır. Bazılarına göre ise fetret devrinde ölenlerle müşriklerin çocukları araf denilen yerde kalacaklardır. Bu dört sınıf hakkında ve bu mealde daha birçok hadislerde Suyuti tarafından zikredilmiştir. Bu konuda Bediüzzaman Hazretleri isabetli cevabı şöyle vermektedir. Kafirin çocukları gerçi ehline cattırlar. Fakat hukukta hayatta pederlerine tabi ve alakadar olmasından cihat darbesinde o masumlar memluk ve esir olabilirler. Ve bunu şöyle delillendirmektedir. Feraiz-i şer'iyeyi yapmaya mecbur olmayan ve mesnuniyet ciyetiyle yapmayan ve kabl el bluğ vefat eden çocuklar cennete layık ve sevimli çocuk olarak kalacaklar. Ehl-i fetret üç sınıfa ayrılmaktadır. 1- Cenab-ı Hakk'ın birliğini zekasıyla düşünüp bulan ve bilen kimselerdir. Bunlardan bir kısmı hiçbir şeriatı dahil olmamıştır. Kus İbni Sa'id'e. Zeyd İbni Amr, İbni Nüfeyl gibi. Bir kısmı bir şeriata dahil olmuştur. Tubba ve Kalmi gibi. İki, tevhidi tebdil ve tahir edip şirki kabul eden ve kendisi için bir şeriat uydurup tahlil ve tahrim yani helal ve haram hüküm edenlerdir. Amr İbni Luhay gibi ki Araplar arasında putperestliğin vazığıdır. Bahire, saibe, vasile, ham gibi Ahkam teşrih etmiştir. Araplardan cinlere, meleklere ibadet edenler vardı. Kız çocuklarını yüz karası adedenler, diri diri toprağa gömenler bulunuyordu. Üç, ne müşrik ne de muvahhit olup, bir peygamberin şeriatına dahil olmayan ve kendisi için ne bir şeriat ne bir icat ve ihtira etmeyip, bütün ömrünü gafletle geçiren ve zihni böyle metafizik düşüncelerden, tamamıyla hali bulunan kimselerdi. Cahiliye devrinde böyle üçüncü bir sınıf hak da vardı. Ehli Fetret'in bu üç sınıf haktan ikinci sınıfın tazip olunacakları küfürleri muhakkaktır. Üçüncü sınıf hakiki Ehli Fetrettir. Bunların da muazzap olmadıkları nususun şahadetiyle sabit bir hakikattir. Ehli Fetret ehli necattırlar. Bir ittifak teferruattaki hatiyatlarından muahazeleri yoktur. İmam-ı Şafi ve İmam-ı Eş'arice küfre de girse, usul-i imaniyle bulunmazsa yine ehl Çünkü teklif ilahi irsal ile olur ve irsal dahi ittila ile teklif takarrur eder. Madem gaflet ve mürur zaman, Enbiya-i Salife'nin dinlerini setretmiş, o ehli fetret zamanına hüccet olamaz, itaat etse sevap görür. Etmezse azap görmez. Çünkü mahfi kaldığı için hüccet olamaz. Ehli fetretin uhrevi azaplarına dair varid olan bir kısım rivayetlere gelince, ona karşı verilen cevabı da allame Bennani eserinde genişçe açıklama yaptıktan sonra özetle, bazı ehli fetretin azapta olduğunu ifade eden hadisler, ahadi yaygın olmayan hadislerden başkası değildir der. Özellikle, Zamanımız ile alakalı olarak farklı tespit, teşhis ve hüküm getiren Bediüzzaman Hazretleri şöyle ifade etmektedir. Şiddeti şefkat ve rikkatten. Bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber, manevi ve şiddetli bir soğuk ve musibet-i beşeri yeden, ...bir çarelere gelen felaketler, felaketler, sefaletler, açlıklar şiddetle rikkatime dokundu. Birden ihdar edildi ki, böyle musibetlerde kafir de olsa... Hakkında bir nevi merhamet ve mükafat vardır ki, o musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Böyle musibeti semaviye, masumlar hakkında bir nevi şahadet hükmüne geçiyor. Üç-dört aydır ki, dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiçbir haberim yokken, Avrupa'da Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak tahattur ettim. O manevi ihtarın beyan ettiği taksimat, bu evin şefkate bir merhem oldu şöyle ki,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 Madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam bir lakaytlık perdesi gelmiş. Ve madem ahir zamanda Hazreti İsa'nın aleyhisselam dini i hakikisi hükmedecek. İslamiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazreti İsa'ya aleyhisselam mensup Hristiyanların mazlumları çektikleri felaketler. Onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir hususan ihtiyarlar da musibetsediler. Fakir ve zayıflar, müstebit büyük zalimlerin cebru, şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve küfranından ve felsefenin belaletinden ve küfründen gelen günahlara kefaret olmakla beraber yüz derece onlara kırdır diye hakikattan haber aldım. Cenab-ı Erhamur Rahim'ine hassiz şükrettim. Ve o elim, elim şefkatten teselli buldum. Eğer o felaketi gören zalimler ise ve beşerin perişaniyetini ihzar eden gaddarlar ve kendi menfaati için insan alemine ateş veren hodgam alça, insi şeytanlar ise tam müstahak ve tam adaleti Rabbaniyedir. Eğer o felaketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-ı beşeriyi için ve esasat-ı diniyeyi ve mukaddesat semaviyeyi ve hukuk insaniyeyi muhafaza için mücadele edenler ise elbette o fedakarlığın manevi ve uhrevi neticesi o kadar büyüktür ki o musibeti onlar hakkında medar şeref yapar sevdirir peygamberimizin peder ve validelerinin ve abdülmuttalibin necatları nedir? el necat mıdır? el necattır ...ve ehli cennettir... ...ve ehli imandır... ...Cenab-ı Hak Habibi Ekrem'inin ...mübarek kalbini... ...ve o kalbin taşıdığı terzendane... ...şefkatini elbette... ...rencide etmez. Bir dine mensup olup... ...olmamaları konusunda ise... ...Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın... bir ahare, gaflet... ...ve manevi zulümat perdeleri altında kalan... ...ve hususi bazı insanlarda... ...cereyan eden baki dini ile... ...mütedeyyin olduğuna rivayet vardır. Elbette, Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan gelen, ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın netice veren, bir silsile-i teşkil eden efad, elbette din-i hak nurundan lakayet kalmamışlar. Ve zulümata küfre mağlup olmamışlar. Bu hususta, Celaleddin Hafız Suyuti'nin, Mesalikül Hünefa Fi Valideyil Mustafa Sallallahu Aleyhi ve sellem adlı kitabında, Geniş bilgi olup özetle şöyle der. 1- Resul-i Ekrem'in valideyni Zümre-i Naciye'dendir. Çünkü bunlar bir i̇set Muhammediye'den evvel vefat etmişlerdir. Bir isetten evvel vefat edenlere ise azap yoktur. Bununla ilgili ayetler vardır. 2- Resul-i Ekrem'in ebeveyni ehline cattırlar. Çünkü bu muhterem ana ve babanın ehli şirk oldukları sabit olmamıştır. Belki bunlar Taife-i Arap'tan Zeyd İbni Amr, ibn Müfeyr ve Varaka İbni Nevfel ve emsalleri gibi büyük babaları İbrahim Aleyhisselam'dan ananevi varis olabildikleri bazı adab ve itikat üzere olan bir zümre-i ve muhteremeden mağdutturlar. 3- Resul-i Ekrem'in ebeveyni müşrik değillerdir. Çünkü Allahu Teala Resul-i Ekrem'in ana ve babasına hayat bahşetmiş. Ve bu muhterem ana baba, aziz oğullarının nübüvvet ve risaletini kabul ve iman etmişlerdir. Son Söz Ahiret ve ahiret ahvali gibi ulvi meselelerin her bir meselesi başlı başına bir araştırma konusunu gerektirmektedir. Zamanımıza kadar birçok mevzu kaynak ve araştırmalar gelmiştir. Fakat bunların müteferrik olup hepsinin bir külli kütüphanede olmayışı, gerekli istifadeyi sağlayamamış ve engellemiştir. Ahiret meseleleri marifetullah'tan sonra en büyük ve en birinci mesele olması itibarıyla insanın camiyetine binaen başına açılmış en mühim gayelerinden birisidir. Şöyle bir misalle açıklayacak olursak büyük intizamlı ve gaya sanatkarane yapılmış bir gemide olup da uçsuz bucaksız bir denizde seyahate çıkan bir kişinin ''Bilmesi gereken en mühim meselesi bu geminin kaptanının olup olmadığını bilmesi veya bilmeye çalışması. İntizamlı giderek karaya oturmayıp veya herhangi bir yere çarpmayan bu geminin ustasının gayet mahir ve işinde alim olduğunu bilerek bu büyük gemiyi nereye götürdüğünü, akibetin neticenin nereye vardığını ve varacağını bilmek her zi şuurun düşünmesi gereken bir meselesidir.'' Geminin sahibini bilen ve bunun kademelerinin de gayet vazifeperver, vazifelerine dikkat eden emniyetli kimseler olduğunu bilen, gemideki şahsın hem emniyeti artar, hem de gemide etrafı rahatça tenezzü edip lezzet alır. Yoksa bilmediği takdirde her an korku ile karşı karşıya kalarak hayatımdan elem alıp, kendi yükünü gemiye bırakmayıp, kendisi zilletle taşımaya mecbur olacak. Neticede emniyetsizlik cezası olarak da ya edilecek veya umumu vazifesizlikle ve ithamdan hapse müstahak olacaktır. Aynen böyle de. Dünyada fezadenizinde bir gemi olup, onun sahibi olan Cenab-ı Hak, görevli memurları olan meleklerle beraber bir hedefe doğru, yani haşir meydanına, ahirete, neticede iki mahzen hükmünde olarak cennet veya cehenneme doğru sevk etmektedir. Oysa bunlardan habersiz olup inkar eden ise, aynı misalimizdeki gibi gemide olup da, kaptan ve hademelerini inkar eden, geminin de başıboş olarak dolaştığını söylemesi gibi olur ki, eşek kat kat eşek olsa, sonra dönüp insan olsa, bu fikri kabul etmiyorum diye kaçacaktır. İnsan olup bunu kabul etmekle, eşek kalıp bunu kabul etmeme tercihinde bulunsa, eşek kalıp da böyle kat kat, katmerli eşek olmaktan kaçınacaktır ahiret davası ki 124 bin peygamber ve milyonlarca evliya ve sayısız emniyetli kişilerce ve başta kütüp ve suhuflarca musaddaktır Örneğin bir yemeği yemeye başlayacağın sırada birisi gelip bu yemek zehirlidir dese o yemeği yemezsin o adam yalancı olup yemeğin kendisine kalması için böyle söylemiş olsa da yine yemezsin çünkü zayıf bir ihtimalle de olsa söylediği doğru olabilir diye düşünür ve kendi kendine. Eğer yemezsem olsa olsa aç kalırım. Bir şey olmaz ama eğer yersem belki doğru söylemiştir. O zaman zehirlenir ölürüm dersin. Misaller çoğaltılabilir. O halde az da olsa akıl sahibi olan bir kimse hiçbir zaman 124 bin peygamberin dünyanın en büyük evliya ve alimlerinin mesleklerinde... ...mütahassız olan kimselerin... ...her birinin söyledikleri sözü... ...bir falcının, bir müneccimin... ...veya bir Hristiyan doktorun... ...sözünden aşağı tutamaz. Çünkü bunların sözüyle... ...kendini biraz eziyete sokuyor. Daha büyük olan... ...acı ve ızdıraplardan... ...kurtulmak istiyor. Az olan üzüntü ve acı... ...çok olan bir şeye oranla azdır. Bir kimse... ...dünya ömrünün... ...başlangıçsızlık... Ve sonsuzluk karşısında ne kadar kısa olduğunu düşünse, çektiği acıların o büyük tehlike karşısında ne kadar az kalacağını anlar. Ve kendi kendine şu soruyu sorabilir. Eğer onlar doğru söylüyorsa ve ben böyle bir azapta kalırsam ne yaparım? Rahat ve zevk içinde geçirdiğim şu birkaç günün ne kıymeti olabilir? Söylediklerinin doğru olmaması da imkansız değildir. Sonsuzluk kavramını şöyle basit bir örnekle açıklamak mümkündür. Bütün dünya buğdayla dolu olsa ve bir kuşa her yılda bu buğdaydan bir tane yiyeceksin dense o buğday biter de sonsuzluk hiç azalmaz. O halde bu kadar uzun bir süre devam edecek olan bir azap ruhani de olsa, cismani de olsa, hayali de olsa nasıl çekilebilir? Dünya onun yanında ne kadar ki? Bu düşüncede olup da ihtiyatı elden bırakmamayı ve bu tehlikeden kaçınmayı ister sıkıntı ile ister zan ile lüzumlu görmeyen hiçbir akıllı olamaz çünkü az bir ihtimal bulunduğu halde insanlar zengin olmak için uzun deniz yolculuklarına çıkıp birçok sıkıntılara katlanırlar bir kimsede kesin bir inanç yoksa zayıf bir zan da mı yoktur eğer kendine acıyorsa zayıf bir ihtimal dahi olsa bu gerçeklere önem verir bunun için Hazreti Ali radıyallahu bir dinsizle mücadele ederken şöyle dedi. Eğer senin dediğin gibi haşa Allah ve azap yoksa o zaman mesele kalmaz. Sen de kurtulursun ben de. Fakat bizim dediğimiz gibi Allah varsa ve azap mükafat göreceksek biz kurtulduk sen düştün. Sonsuza dek azapta kaldın. Hazreti Ali o dinsizin anlayacağı bir dille konuştuğu için böyle söylemiştir. ...yakin sözünde ve inancında... ...şüpheli olduğu için değil. Zira bildiği gerçek yolun... ...o dinsiz tarafından anlaşılamayacağını... ...anlamıştı. Hz. Ali... ...şu görünmeyen gayb alemi açılsa... ...Allah'ı şu kafa gözümle... ...görsem imanım artmaz demekle... ...imanının ne derece... ...büyük olduğunu göstermektedir. O halde... ...dünyada ahiret için... ...azık toplamakla uğraşmayandan... ...başkası ahmaktır... Bunun da nedeni gerçekleri görmemezlikten gelmek ve düşünmemektir. Çünkü dünyalık arzu ve hevesler bunu düşünmelerine zaman bırakmıyor. Yoksa kesin olarak ya da büyük bir ihtimalle hatta zayıf bir ihtimalle dahi olsa bunları bilenlerin tümüne mantık kuralları gereğince o büyük tehlikeden kaçınmak güvenilir ve ihtiyatlı bir yol tutarak yüce Allah'ın dilemesiyle selamete kavuşmak zaruri olur. Mehmet bölgeleri.